Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Üç kez cuma namazını terk etmenin hükmü nedir diye bir soru var Allah subhanehu ve Şu kimseler dışında cuma namazını farz kılmıştır Bu kimseler köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcudur Rabbimizuan ve Teala Cuma Suresi'nin 9. ayetinde buyuruyor. Âmenu, min ila Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Bu sebeple bu ayet Cuma günü namaza çağrıldığı vakit kişinin alışverişi terk edip Cuma namazına gitmesini emretmektedir. Cuma namazını kasten terk eden bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste minberde şunları söylediğini rivayet etmişlerdir. Bir takım kimseler ya cumaları terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürleyecek sonra da gafillerden olacaklar. Bir takım kimseler ya cumaları terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürleyecek sonra da gafillerden olacaklar. Hadis Müslim'de Nesa'ide geçiyor ve sahihtir. Eee... Bu cumayı hafife alan kimseler için bir de Ebul Cad Eddemri'den rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her kim önemsemeyerek yani gerekli ehemmiyeti göstermeyerek 3 cumayı terk edecek olursa Allah onun kalbini mühürler. Allah onun kalbini mühürler. Yine hadis. Sahih-i camih -i Sahir'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Ve yine bir başka hadiste de Usame bin Zeyd rivayet ediyor. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyurdu. Her kim mazeretsiz olarak 3 Cuma'yı terk edecek olursa münafıklardan yazılır. Ey bu hadiste yine Sahih-i Sahir'de ve Tabarani'de geçmekte. Gördüğünüz gibi 3 Cuma'yı terk eden kimse Allah onun kalbini mühürler veyahut münafıklardan olur. Ey münafıklığın bir alametidir. Nifak alametidir. Dolayısıyla bundan sakınmak, şiddetle sakınmak ve Allah Subhanahu ve Taala'nın cumaya davet eden emrine riayet etmek gerekir. Maalesef günümüzde onu şunu bunu tekfir edip de cumadan sakınanlar şu okuduğum hadisleri dikkate alsınlar ve kendilerine Çeki düzen versinler. Onlar piyasada Müslüman bırakmadılar kendilerinden başka ve böylelikle insanların nifak alameti olan kalbin mühürlenmesi diye tehdit edilmesi. Yani kalbin nifakla mühürlenmesi, kalbin eğrilikle mühürlenmesi gibi bir şeye çağırarak insanları cumadan alıkoymaktadırlar. Hangi iştihad? Ya eyyuhel lezine amenu fe nudiye diye ile salati min cum'ati ayetini yani ey iman edenler cuma günü namaza çağrıldığınız zaman fes'au ey namaza koşun ya da namaza gidin e, emrini e, boşa çıkartabilir. Yani hangi ihtihad buna engel olabilir? Dolayısıyla Allah subhanahu ve taala'nın övdüğü övülmüştür. Ve hatta cumaya teşvik eden birçok hadis vardır. Yani gusletmek, koku sürünmek, güzel elbise giymek efendime söyleyeyim mescide erken girmek ve buna benzer şeyler ve haddewallahu alem ve sallallahu ala muhammedin muhammed